Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selam Resulillah Müslümanlar olarak dinimizi Müslüman olmayan uluslara milletlere ulaştırmak diye bir hedefimiz vardı. Bu şüphesiz Allah'ın bize tayin ettiği bir görevdi, kıyamete kadar da, devam edecekti, edecekte. biiznillahü teala. Ancak bugün, başımıza gelen bir dert var. Müslüman, ocaklarında, yaşadığımız halde, yani evlerimiz Müslüman, evler olduğu halde, Müslümanların, evlerinde, o, o, yabancılara İslamiyeti ulaştırma düzeyinde yeni bir nesil var. Bundan 20 sene önce veya 30 sene önce Müslümanlığı aile geleneklerine göre babadan gördüğü gibi yaşayanlar diye çok iyi kabul edilmeyen bir nesil vardı. Şuurlu Müslüman, şuursuz Müslüman diye bir ayrım yapılıyordu o zaman. Şimdi, üçüncü bir nesil türede. Babası, annesi Müslüman, ama Müslümanlığı istemeyen nesil hani şuurlu değil dediğimiz nesilden şuursuz mevlut okuyor, dünya müslümanlarının dertleriyle ilgilenmiyor diye, beğenmediğimiz nesilden bir tık geri düştük, hatta kat kat geri düştük, İslamiyet'ten maazallah telaffuzunda bile, Esef verici bir üzüntü var. İslamiyet'ten nefret eden, uzak kalmak isteyen nesil geldi. Bu durum Allah'tan dileriz geçici, bir küçük dalga gibi olsun ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Görünüyor nereye doğru gittiği. Şimdi biz dünya üzerinde Yahudi ile onun devleti İsrail ile meşgul iken işte Doğu Türkistan'a Çin diyor derken ki vaka böyle şüphesiz ama camilerin etrafında bir mikrop gibi dolaşan Kur'an beğenmeyen, ashab-ı kirama hakaret eden, İslamiyet'i aklına göre yorumlayıp kabul etmek ya da etmeme, hakka kendinde arayan bir nesil. Bundan daha da üzücü ve düşündürücü olanı, din adına sorumluluk taşıyan hocadır vesaire kim ise, kadroların henüz bu felaketi hissedemiyor olmalarıdır. Allah'a sığınıyoruz. Rabbimizin yardımını ve lütfunu arıyoruz. Çünkü bir orman bir kibritle kül olabileceği gibi ki kibrit oradaki bir yaprağın hacmi kadar bile değil ölçülemeyecek kadar fark var, ama yakacağı zaman bir kibrit, katrilyonlarca ondan daha büyük olan ağaçları yakabiliyor. Aynı şekilde bir toplumun içinde, Allah'a başkaldırma dediğimiz şey, esyan, Kur'an beğenmeme, bir kişiyle mi, yarım kişiyle mi başladığı çok önemli değil. Başlayıp başlamadığı önemlidir. Çünkü şeytanın acelesi yoktur. Şeytan her türlü fitne için, her türlü lanetlik iş için bir senede bekler, bir asırda bekler. O on binlerce senedir Adem Aleyhisselam'dan intikam almak için bekleyen biri değil mi? allah Teala'nın huzurunda demedi mi? Bırak beni bundan intikam alayım. Çocuklarından intikam alayım. Yollarda, dükkanlarda, her yerde oturup, bunun çocuklarından intikam alacağım diyen o değil mi? Niye Adem aleyhisselam öleli, belki 15 bin sene, belki 20 bin sene oldu, hala hıncını, intikamını bitiremedi. Hala bir kişi sabah namazına kalkmasın diye uğraşıyor. Bu kadar uzun projeleri olan, ve bu kadar geniş düşünen bir şeytan için, bugün İstanbul'da veya Erzurum'da ya da Van'da, Diyarbakır'da bir yerde bir Allah'ın razı olmayacağı sözü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duymak istemeyeceği bir sözü, söylediği zaman bir genç, kadın veya erkek, bunun Meyvesi, bu acı, zehirli meyvesi 50 sene sonra bile çıkacak olsa şeytan için zaferdir bu. Biz bunu böyle görmezsek şeytanla savaşamayız. Şeytana mağlup oluruz. 100 yıllık yatırım yapan bir iş adamıyla 100 dakikalık yatırım yapan iş adamı ekonomide rekabet edebilirler mi? Hangisinin geleceği vardır iş adamı olarak? Şeytan da bir iş adamıdır. Bir yatırım yapıyor. O yatırımına asırları hesap ederek kalem vuruyor. Bizim Müslümanlar olarak serseri çocuk desin gitsin diyemeyiz. Üstelik 1400 senedir bu tür dedikoduların, bu tür kayma işaretlerinin, neye mal olduğunu da gördük. Hilafetimiz yok bugün bizim. Müslümanlar olarak başıboşuz ve benzeri sıkıntılarımız var. Ama Allah bilir ya Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği zaman İstanbul'u fethetmiş ordusunun içinde dedikodu çıkaranlar Allah bilir ya 450 sene sonra hilafetin kalkmasının kıvılcımını çıkarmışlardı o zaman Allah biliyor bunun böyle olup olmadığını ama dünya böyle bir hatanın affedilmediği bir yerdir şeytan için herkes meseleye yüz dakikalık hesapla değil yüz asırlık hesapla bakarsa biz Allah'ın izniyle şeytana karşı daha büyük tedbirlerimiz, daha gerçekçi savunma sistemlerimiz oluşmuş olur. Bu sebeple bu Müslümanların içinde cahiliye'ye dönmek isteyen, Allahu Teala'dan kopup şeytanın güruhuna katılmak isteyen tehlikeli çıkışlar ve göstergelere karşı her mümin hassas olmalıdır. Nasıl ya durup dururken niye benim burnum akıyor herhalde, grip miyim, hasta mıyım diye merak ettiği gibi insanın, ya ben durup dururken niye sekti ayağım, romantizmam mı var diye merak ettiği gibi, belli göstergelerin de dinden kopmaya, belki bir nesil sonra da olsa, kopmaya götürebileceğini tefekkür etmek zorundadır. Mesela katı kalplilik, ciddi bir çöküş işaretidir. Ne demek katı kalplilik? Ölüm dahi duygulandırmıyor. Daha önce ağlanılacak, gözdaşı aktılacak şeyler film gibi izleniyor. Katı kalplilikler bunlar. Aç kalan, ölen, sefil kalan veyahut da dayak yiyen, zulüm gören insan kafir bile olsa müminin kalbinde bir rikat var, incelik var diye etki eder. Kafire bile işkence yapılmasına müsamaha etmez müminin kalbi. Dünya yanıyor, kavruluyor. Müminin kalbinde bir ürperti olmuyorsa bir kayıptır bu, göstergedir bu. Evet gavurluk değildir ama. Zaten gavurluk ortaya çıktıktan sonra göstergeye gerek yok. Haşa Allah'ı kabul etmedikten sonra Müslüman'ın kızı, Müslüman'ın oğlu, yeğeni Kur'an'a hakaret ettikten sonra daha kalbin katısı olsa ne olur, yumuşa olsa ne olur? O bitti zaten. Mühim olan bunu zamanında hissetmek. Onun için Kur'an-ı Kerim allah Teala müminlere hala kalp yumuşama vaktiniz gelmedi mi diyor. Hala gelmedi mi müminlerin kalbinin yumuşama vakti? Demek ki müminler bir olgunlaşmaya uğrarlar, dönüşürler ve kalpleri yumuşar. Tersten baktığımızda da eğer kalpler katılaştı ve bu katılaşma herhangi bir şekilde his ettirmiyorsa kendini afet işareti düşünüyoruz. Mesela ibadetten lezzet almama, ibadeti ağır bir yük olarak görme ciddi bir işarettir. Velevki şov yapmak için olsun. Yani mesela çok basit bir örnek yani iftarımızı biz yapıp e, mutlu oluruz. E, ama bir nesil geldi ki, onun en çok sevdiği yemekleri yapsam bile hiçbir şekilde mutlu olmuyor. Yani bir nesil yaşı benim yaşım olanlar, yani elli'nin üstünde yaşı olanlar, bu sözümü çok iyi anlayacaklardır. Savurda kalkmak gece yarısı zor olduğu halde, savur yemeğinin verdiği lezzetten dolayı çocuklar ve çocukluğu yeni aşacak ergenler savur yemeği için yalvarır dururlardı bizi kaldırın diye aç olduklarından değil yani o bir değişiklikti evde bugünkü neslin akşam uyanık oldukları vakitte dahi en sevdikleri lezzetli yemekler için kalkmamaları sofraya oturma otursa bile baba anne hatırı için oturmaları yani bir lezzet almamaları ki teheccüd ibadetinden, Kur'an okumaktan demiyorum. Yemek yemekten bile ibadetle bağlantılı olduğu zaman lezzet almamaları bir göstergedir. Soğuk karşılanan oruç, cennet imanında, cehennem korkusunda eksilme demektir. Anneler, babalar bunu tefekkür etmek zorundadırlar. Ve başka bir başlık, Kur'an-ı Kerim'in Kitabımız, Kur'an'ımız şeklinde algılanmaması ciddi bir işarettir. Hatta ben sadece bir nezaket incelik ayarı olarak söylüyorum. Ee, Kur'an bile dememek lazım. Kur'an'ımız demek lazım. Sahiplenme var burada. Kur'an-ı Kerim demek lazım. Yüce Kur'an demek lazım. Hatta biraz nezaketi incelterek söylüyorum. İslam'a göre şöyle sözü bile yanlıştır, eksiktir. İslam'a göre biz de ne diyoruz? Hıristiyanlara göre böyle diyoruz. Çünkü bizim dinimiz değil. Bu söz yabancıların İslam'ı tanıtma sözüdür. İslam'a göre değil, dinimize göre, şeriatımıza göre. Böyledir bu hüküm. İslam'a göre demek, uzaktaki bir e, görünen ilave edilmesi doğru olmayan bir şey anlatıyor hissi verebilir bu şimdi böyle söylenir müslümanların dini İslam'a göre diye zamanla yamanır ona başka ilaveler diye korktuğum için bunu söylüyorum Kabe Ravza-i Kur'an gibi mukaddesatımızdan bizim yani Ravza-i Mutahara'nın görülmesi resminin bile görülmesi bir hassasiyet oluşturmalı. Ben e, Kabe resminin bulunduğu odada tiryaki olduğu halde sigara içmeyen Müslüman görmüştüm. Belki 30 sene oluyor. Duygulanmıştım o zaman. Resmine bile Kabe'nin sayı göstermesi inşallah ciddi bir iman işaretidir. Bir başka gösterge e, günahlara düşerken basit bir şeymiş gibi zannedilmesi Zinaya açılan kapıların basit görülmesi büyük bir afet göstergesi. Allah'ın ayetlerinin okunduğu, nasihatlerin, vaazların yapıldığı yerde kulaklara kurşun dökülmüş gibi hiç kulaktan içeri sesin girmemesi, insanların dedikodu konusu olmayan veya ithamlar, iftiralar ihtiva etmeyen ya da horoz dövüşü gibi kavgaları yansıtmayan sözleri dinlemeye vakit bulamamaları ciddi bir sorundur ciddi bir işarettir ibadetlerin eksik kalmasında sakınca görmemek mesela orucu bozar mı bu sorusunda ee, sorarken orucum bozuldu mu acaba diye soran müslüman var bu bozulmaz değil mi bu kadarla aynı konuyu soran müslüman var çok fark var ikisi arasında namazda sev secdesi gerekiyor mu gerekmiyor mu konusunda gerekmez değil mi diye noterden onay almak için gelen var ya bu namazım benim olmamıştır bunu hemen mi kılayım diye heyecanlan ama bunlar neyin göstergesi ibadetin Allah'la bağlantıyı gösteren bir simge olarak canlı olduğunu veya olmadığını gösteriyor alsa da olur almasa da olur nasıl olsa çok önemli değil anlayışını göstermesi çok ciddi bir tehlikedir. Ve toplumsal bazda veya bireysel bazda bid'atlerin sünnetlerle yarışacak güce kavuşması hiç hayır alamet değil. Çünkü her bid'at öldürülmüş bir sünnet demektir. Bir sünnet öldürülmeden onun yerine bir bid'at konamaz. Ayetin yerine, hadisin yerine Müslüman bir alim de olsa, büyük bir müçtehit de olsa başkasının sözü sözünün konuyor olması ve bunun tepki ile göster tepki ile karşılanmaması da bunun gibi bir sıkıntıdır. Nauzu billahi teala. Bir başka işaret neyi konuşuyorum? Biz İslamiyeti Müslüman olmayanlara tebliğ edeceğiz derken kendi neslimizden İslamiyeti merak etmeyen bir nesil geldi. O neslin nasıl geldiğini öncü haberlerini yani grip belirtilerini gösteren işaretlerden konuşuyoruz. Eee dünyevileşmenin tehlike olarak görülmemesi. Dünya diye bir şey demiyorum. O adam Aleyhisselam'dan beri var zaten. Asab-ı Keram'ın zamanında da dünyevileşmek diye bir şey vardı. Hadis-i Şerif bunları Asab-ı Keram'a uyarıyordu. Ama Asab-ı Keram'ın zinadan kaçar gibi dünyevileşmekten de kaçtığını görüyoruz yani dünyevileşmekle neyi kastediyoruz cenneti belki olur belki gelir cehennemi belki yakar düzeyine getirip dünya ebediymiş hiç buradan ayrılmak olmayacakmış gibi dünyaya tapınma 80 yaşından sonra 120 ay takside girme var olan evi yenileme üstüne üstüne yatırım yapma, ölmeyecekmiş gibi dünya için yaşayıp, ölmeyecekmiş gibi ahireti öteleme hastalığı. Ölüm hiç yok, ölüm hiç yok. Hesap hep başkası ölüyor, şansı çıkan bir kişi işte öldü, başkası ölmez. Düşüncesi ya hele ben hiç ölmem zaten. Vehmine kapılmak, gaflet bu ulemamızın ifadesiyle gaflettir bu gaflet nesilleri toptan alıp götürüyor cami imamını da götürüyor Kur'an muallimini de götürüyor tesettürlüğü de götürüyor namaz kılanı da götürüyor kılmayanı da götürür, ehli tarih olanı da götürüyor ticaret yapanı da götürebiliyor mikrop bu bu bir, bir mikroptur bu mikroba karşı uyanık olmak gerekiyor yani ben ne manaya geldiğini herkes çok iyi anlayacağı şekilde bir şey söylüyorum. Bu nesil, bu asır tam tarikat ve tasavvuf asrıdır. Bu asırda her müminin bir tarikatı olmalıdır. Bir şeyh efendinin muhakkak himayesinde olmalıdır. Ama kendisi dünyevileşmiş bir şeyh değil. Fabrikatörler gibi, iş adamları gibi, siyasetçiler gibi yaşayan biri değil. İmam Gazali'nin mini bir versiyonu olmaya çalışan, ile ilgisi yok, getirdiğin hediyeleri bile kabul etmeyen, sen ağlarken ağlayan, seni mutlu edip cennete kavuşturmak için gayretler eden, Allah peygamber derken e, hareketlenen, ondan sonra hiç kimseyi put yapmayan, yani Allah'tan başka derdi olmayan, yüz cümlesinden 98'i ayet veya hadis olan, onlara yorum bile getirmeyen adama şeyh efendi diyoruz, tam zamanı. Bu asır İhya-i hulûm Dîn'i böyle 500 parçaya mı bölüp, her yemekten sonra ilaç gibi yiyeceğimiz bir gıdaya dönüştürmek, ilaca, koruyucuya dönüştürmek zamanıdır tam. Buna vakti olmayanlar, İhya-i dini çok uzun görenler, Minhacül Abidin, Hazalinin başka bir kitabı, muhakkak okumalıdırlar. Zira, bu dünya gafletin, alıp götürdüğü, nesil nesil götürdüğü, böyle bir kişi beş kişi değil, nesil nesil götürdüğü bir zamandayız. Ve ben, Allah'ın mağfiretine sığınarak, e, bir şey daha söyleyeyim. Bugün, düne göre, kıyamete bir nefes daha yakın olduğumuz zamandır. Yarın da bugüne göre, kıyamete bir nefes daha yakın olduğumuz zaman olacak. Bu bir gerçek. Eğer bu gerçekse, bunu kabul ediyorsak, yarınki fitnelerin bugünkünden, daha ağır olacağını da kabul etmek zorundayız. Kimse bize, global manada, bir düzenlemenin, İslamlaşmanın olacağından vaat edemez. Biz, lokal manada, Kudüs'ümüzde bir İslam devleti, Hilafet devletinden söz ederiz, Ailemizde söz ediyoruz. Yani küçük çapta yaparız bunu. Globalleşmek için dünya süresini doldurmuştur. Evet dünyanın her yerine İslam ulaşacak. Ama e, bir bu İslam bir yerde varken öbür tarafta fırtınalar, karanlıklar olabilecek. E, ve bu e, Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam geldiğinde yüzde yüz gerçekleşecek. O günden önce her mümin, kendisi yüzde yüz İslamlaşma, çevresini İslam himayesi altına alma gayretleri göstermelidir. Bu zaman nefislerin kudurduğu, şeytanın zafere bir adım daha yakın olduğunu zannettiği bir zamandır. Göstergeler hep böyle ortaya çıkıyor. Bu zaman işte bir Hasan Basri zamanıdır. Abdülkadir-i Ceylani zamanıdır. Tıpkı siyasete taviz vermeyen ee, Moğollara karşı cihad eden İbn Teymiye zamanı olduğu gibi, İbn Nawawi zamanı olduğu gibi, Aiz Ibn Abdi zamanı olduğu gibi, Allah Teala çok gözümüzün önünde canlı bir şekilde bu tabloları gösteriyor. Anlayan anlayacak, anlamayan da niye tasavvuf zamanıymış canım diyecek ya da İbn Teymiye'nin adının anıldığı yerde hayır olmaz diyecek. O o takıntılarda kalacak öyle. O öyle uğraşırken ümmeti Muhammed bir tarafa, kendisi başka bir tarafa neuzübillahi teala gidecek. Burada ben bu İslam'dan kopma, geri doğru dönüş, cahiliye sıkıntılarına doğru dönüşü çok güzel gösteren enteresan bir örnek. Bana göre enteresan bir örnek zikretmek istiyorum. Allah-u Teala küçük büyük demeden mesela Subhanallah ve bihamdihi diyene yerler gökler dolusu denecek bir sevap vaat ediyor. Bir Müslümana bir avuç buğday on kuruş etmez şimdiki parayla sadaka verene cennet dolusu şeyler vaat ediyor. Bu sözü veren Allah'tır. Celle peygamberidir eğer biz mümin olarak bu nesil olarak koca bir cami yaptıracaksan yaptır ne lan bu, bu simit verdin fakire de ne oldu İki satır Kur'an okudun da ne oldu Kur'an kaç sayfa diyorsak biz raydan çıkıyoruz demektir neden çünkü tren rayda bir tur attığında o tur olsa olsa 30 santimdir 40 sa hadi bir metre olsun 10.000 bin kilometrelik yolu kat ederken dünyayı dönecek bir trenin nedir lan bir bir tur attı yani trenin tekeri var ya diyelim ya da arabayı düşünelim onun bir turu yani 100 santim olduğuna göre bütün bir tur en fazla 100 santim olacak o teker küçük bir mobil o kadar da değil e, bir, bir, bir tekerin bir turundan ne olur diyorsun. Ama o bir tur yanlış gittiği zaman sen kaza yapıyorsun. Bunu sadakada uygulayabiliriz. Allah bir buğday tanesine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarım hurma ya hurma bu kadar bir bitki bunun yarımını verin cehennemden kurtulun demiyor mu ya? Bunu biz komik bulursak Çekirdeğini yok kabul ettiğimiz bir şeyin güya büyüğünü sahipleneceğimizi zannedersek şeytan biz avucunun içinde oynatıyor demektir. İki rekat namazı basit gören kırk rekat hiç kılamaz. Mü'mine tebessüm edip selamun aleyküm nasılsın diyemeyen insanın cami yaptırması cihad etmesi de çok zor. Çünkü mümine tebessüm etmen nasılsın deyip hatırını sormanı cennet sevaplarından bir sevap olarak tanıtan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir teker turu mesafesi de olsa ters düşüyorsun sen raydan çıkıyorsun yoldan saptın bu sebeple bu neslin aklınca büyük şeyler küçük şeyler uydurması Allah'ın dinine karşı konmuş bir tavırdır büyüğü küçüğü Allah belirler bir hurmanın yarısı kadar bile olsa sadaka verin diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ters düşemezsin annenin yanında otur ananın duasını al babasının duasını al diyen Allah'ın sözünü peygamberin sözünü sen başka büyük işler yapıyorum diye çiğneyemezsin bu bir sapma işaretidir ve hepimizin çok rahat anlayacağı dertlere karşı hemen yıkılıveren peynirden kalelerde yaşıyor olmamızdır bir deduk çıkmaya görsün maaşlara zam yapılmayacak mı bu sene gitti nesil çöktü ne o etmese etmesin ya ben de çift çalışır çift maaş alırım 50 lira zam istiyorlardı 2000'i 4000 yaparım diyecek yürek yerine "E ne yapacağız zam olmazsa Maazallah İstanbul'da la kadderallah bir afet olsa da veya Rusya ile sorun olsa da doğal gaz verilmese bir hafta ne edilir? Velev yaz günü olsun velev yaz günü olsun evlerde baca da yok artık böyle bu kadar pamuk ipliğiyle hayata tutunan bir nesil görmemiştir bu dünya pamuk ipliğiyle hayata tutunuluyor mu? tutunulmaz kalın halatlarla hayata tutunmak lazım ölmeyi yaşamaktan daha kolay bir şey zanneden çılgın bir anlayış bu neden ama Allah'a bağlanmak varken şeytana bağlanırsan ahiret sevdası varken dünya sevdası istila ederse seni bir Yasin-i Şerif okuyup oh tansiyonum düşsün diyecek Mutlu bir Kur'an okuyuşunu hissedemiyorsan sen veya dinleyemiyorsan e bunlar basit şeyler tabii ki çökmenin nedenleri. Kılık kıyafetin, yeme içmenin, çatal çeşidinin, oturulan yemek masasının, değil o yemeğin üstündeki baharatlar falan, çatalım bile, hatta yemeğin konduğu tabağın bile aç kalmak gibi bir sıkıntı oluşturduğu dünya, Bitmiş dünyadır. Çok basit bir örnek veriyorum. Çorba tasına, pilav koyusun anneler, bakalım çocuklar ne yapıyorlar? Ne oldu ya, dünya mı yıkıldı? Ayran içtiğin tası, veyahutta da bardağı, dök biraz su, çalkala ayran ilavesini içmeyin, su dök buna içilir mi acaba? Yani, Fransız saraylarındaki, Mesyolar, Lösyolar nelerse, onların hayatına, adeta, yapışmış gibi, yani asırlar önce, şimdi onlar bile öyle değildir belki. Pers İmparatorluğu'nun, saraylarındaki, zevk i sefanın, bir benzerine, bu kadar alışmamalıydık biz ya. Bazen, gülesim geliyor, işte evimize, misafir geliyor, yer sofrasında genelde oturuyoruz, çünkü, çünkü, ne yer sofrası ne de masa yemek için farz vacip değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerde otururdu. Masa kurmaktan daha kolay e, Anadolu'da yer onun için yer sofrası böyle oldu. Mübarek bir sünnet. Bakıyorum e, ziyaretçiler sofrayı yere kurunca zavallı çocuklar o yana oturuyor olmuyor. Ayağını kaldırıyor olmuyor. Ya bir mindere otur diyorsun. Mindere nasıl oturulur onu bilmiyor. Bu nedir ya hayata bu kadar böyle tapınırcasına, elimizdeki modern imkanlara tapınırcasına e, tutunmak, bile bile yarın kaybedeceğimiz şeyleri hayat zannetmektir. Ya masada veya yerde insan nasıl yiyemez yemek ya? Bunun adı modernlik değildir. Bunun adı kuş kafalı olmaktır. Bunun adı vitrin insanı olmaktır. Yanlış bu. Bugün özet olarak bu göstergelerden şunu anlıyoruz. Bir imandan küfre maazallah, hidayetten sapıklığa, la kattarallah, meuzubillah, en iyi ifadeyle, takva hayattan fasık bir hayata doğru, kayış var bunun en güzel dille itirafı normal yaşaması gereken müslümana aşırı deniyor olmasıdır bu da aşırı gidiyor aşırı denen nedir 120 km'den daha süratli mi gidiyor da aşırı gidiyor neyin aşırısını gidiyor gidilmesi gereken yolda gidiyor İlm-i Albil kitaplarında gösterileni yapıyor. Ona aşırı diyor. Farzlara dikkat ediyor. Haramlara dikkat ediyor. Düğünde, şurada, herhangi bir yerde. Buna aşırı deniyor. Ortada bir afet göstergesi bu. Ne billahi Teala. Buna karşı hepimizin dikkatli olması lazım. Kardeşler, Bukhari'de 6607. hadis. Müslim'de de 112. hadistir. Hatta Müslim'de 2651. hadiste geniş çaplı ifadesiyle var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepimiz için geçerli bu. Yaşıyorsak bizim için, bizden sonraki çocuklar için, buyuruyor ki, bir insanın hayatı boyu güzel ameller yapıp yapıp yapıp sonunda cehenneme gitmesi mümkündür. Aynı şekilde kötü ameller yapıp yapıp yapıp sonunda cennete gitmesi de mümkündür. Sonra bir kural koyuyor. اِنَّمَ bil بِالْخَوَات۪يمِ Ameller nasıl bittiğine göre değerlendirilir. Dikkat edin buyuruyor. Çok canlı bir örnek. Dört rekağıtlık öğle namazının Birinci rekatında, ikinci rekatında, üçüncü, dördüncü rekatında ya kılsa Cebrail aleyhisselam böyle namaz kılar der gibi güzel namaz kıldın. Zammü süreleri geniş okudun, gözyaşları içerisinde et-tehiyyatıya otururken abdestin basıldı. Öğle namazı Allah kabul etsin deniyor mu? Bitti, namaz yeniden kılınacak. Aynı şey hayatımız içinde geçerli. Yaşadık, yaşadık, sonunda kaydık. Ne'ûzü billah sonunda kaydı tehlike onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevcut pozisyona değil Allah'a kulluğu nasıl bitireceğimizin heyecanına dikkat edelim istiyor onun için bize de örnek olsun diye sık sık yaptığı dualardan biri ya müsebbitel kulub bit kalbi ala dinik duasıdır ya mukallibel kulub Sabit kulübena ala dinik diye de bu dua vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın lütfuyla kalbinde bir kayma olması tehlikesi herhalde kendisinden çok bizim içindi. Bize örnek oluşturdu bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ortada kardeşlerim, bir iman zayıflığı, bu iman zayıflığını sürekli körükleyen filminden, medyasından, çevresinden, tatilinden, ticaretine kadar bir yığın bela. İlim meclislerinin ve zikir meclislerinin kaybolması. Yani bu toplumda çok değil 15 sene öncesinde, her mahallede neredeyse her hafta bir yaz-ı dersi, bir ilmihal dersi, bir hoca efendi dersi olurdu. Ben e, 90 ve 2000 yılları arasında, 28 Şubat, ihtilal denemesi günleri de dahil olmak üzere bazı haftalar 30'a yakın derse gittiğimi hatırlıyorum. yetiştiremiyordum arabam da yoktu çoğunda bir dersten çıkıp öbürüne mahallelere göre sıraya koymuştum 30'er dakikalık sonra yirmişer dakikaya indirdim vakit yetmiyor herkes yediden sonra geliyor yedi ile on arasında üç dört beş yere gittiğimi her gün hatırlıyorum gündüz talebelere gidiyordum Sabah vaktinde medresede hafızlık talebelerini dinliyordum. Allah'ım ne kadar bereketli günlermiş. Şimdi yani imam Azam ders yapacak dense üst üste üç defa onu kimsenin dinleyeceği yok. O da herhalde bir televizyonda çıkıp konuşması lazım dinlenmesi için. Neden? Çünkü insanlar hem çekirdek yiyip hem dinlemek istiyorlar. O arada yemek yemek de istiyorlar. Sonra da bunu izleriz diye e, YouTube'dan izleriz diye bir kenara arşivleyip bir daha da dinlemeyecekleri sistemi istiyorlar demek ki bir ders halkası kaybımız var aman kardeşlerim kim bir hadis dersi tefsir dersi bir şey bulduysa aman onu kaçırmasın aman devam etsin herhalde yarın yani maazallah e, yapacak hoca da bulunamayacak yapılacak ders yapılacak fırsatlar da gitmiş olabilir bu çevrenin değişmesinden bizim de çevrenin değişmesine zamanında dikkat edemeyişimizden kaynaklanıyor. Günahları ciddi bir şekilde hafife alıyoruz. Faiz deyince, ne azübillah nereye yıldırım düştü diye sağa sola bakmıyoruz. Zina deyince, eyvah, battı mı bir nesil mi battı? İstanbul boğazının suyu mu kurudu? Böyle bir, bir afet gibi görmüyoruz bunu. Hatta ve hatta ölümler bile ciddi bir şekilde basitleşti bir trafik kazası oldu iki kişi öldü bizim akrabadan da değil tamam diyoruz 20 kişi 25 kişi aynı anda ölürse o dikkat çekiyor Nauzu billahi tala Bunları söylemesi bile tehlikeli ve ağır şeyler Allah muhafaza buyursun ve burada hepimizin bir kenarda acaba bende bir e, işaret var mı diye dikkat edeceğim çok önemli bir ayrıntı var bir ucup hastalığı kavuruyor bizi ucup nedir? kendi puanını kendin vermek neredeyse kıldığımız namaz içinde melekleri görsek sen bunu 10 üzerinden 9 dokuz yaz 9'luk kıldım diyeceğiz neredeyse herkes kendini kadın tesettürünü beğeniyor böyle olur İslam'a uygundur böyle diyor İmam Azam'ın ne dediği hiç önemli değil öbür taraftan bakıyorsun namazı makamlı müzikli bir namaz kılıyor süperdi diyor tövbe estağfurullah bir yerde bir müdür oluyor adam Ömer bin Hattab olsa bu kadar idare ederdi herhalde diyor siyasete giren en iyisini yapıyoruz düşünüyor yani bunu Allah'a ve Resulüne danışın diyor Kur'an-ı Kerim hiç mi Allah'a ve Resulüne danışmayacağız diye bir soru sormamız gerekiyor kendi puanımızı Allah için yaptığımız işlerde mamül üretirsin mamulü elbette müşterin kararını verir zaten diyelim ki bir sandalye yaptın o sandalyeyi e, müşterilerin puanlar sana sen de anlarsın iyi olup olmadığını gerçi sandalye iyi oldu kimse demiyor ajansa soruyor reklama soruyor danışmanına soruyor İbadete gelince herkes en iyi yaptığını vehmediyor ahlakında herkes en iyi ahlak olduğunu düşünüyor bizim melekler kararımızı veriyor Ümmeti Muhammed karar verecek onlara yönelik bir iş yapıyorsak bu kendi kendimize puan verme hastalığı dünyevileşmenin altyapısı. Çünkü ondan sonra faize de ruhsat buluyorsun. Çünkü sen günahların da olup olmadığına karar verme hakkın var zaten. Gibi bir noktaya geliyoruz. Bir hadisi şerifini asla unutmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnsanların kalpleri Allah'ın iki parmağı arasındadır. Tabii bu bizim manada böyle bir parmak değil. İki parmağı arasındadır dilediği gibi çevirir onları buyuruyor. Demek ki müminin dikkat etmesi lazım. Aman Allahu Teala benim kalbimi kaydırır. Yani perişan olacağım bir sürece girerim diye bir heyecan, bir endişe olması gerekiyor müminde. Dua çok büyük bir silah bu zamanda. Ya Rabbi ayağımızı kaydırma. Bu yuvarlananlardan kılma bizi diye dualar etmek lazım. Ve bir konu daha, bir atımlık barut diye bir ifade var. Şimdiki nesil bunu anlamıyorlar. Yani bir atımlık barut, barut şu topların içinde bum diye patlayan, sesin çıkaran ee, çimento gibi bir şey herhalde yani ne olduğunu bilmiyorum. İşte diyelim ki bir savaşa giriyorsun, 100 tane top mermisi atacaksın öbür tarafa. 100 e o yarım kilo ile atılıyorsa 50 kiloluk malzeme olması lazım elinde senin. Savaşa giriyorsun. işte yarım kilo barutun var. Onu koydun topa ateşledin bum gitti. Öbür adamın el, bombaları geliyor. Bom bom bom. Senin bir atımlık barutun vardı. Savaşta dolayısıyla mağlubiyetle bitti. Yani bir atımlık barut gibi ibadet yapmamak lazım. Heyecanlanıp bir cuma namazında güzel bir Kehf suresi okuyup tövbe ediyor öbür cuma yok Allah ise sürekli amelleri seviyor ameller sürekli olması gerekiyor hayırda, ibadette, güzellikte, güzel sözde mesela hasta ziyareti yapmak bir ibadet çeşididir 7 sene önce bir hastaya ziyaret etmiş bir de şimdi etmiş bunun bir değeri yok ki Evet dünyada öyle bir gün oldu elhamdülillah hiç hasta yok dünyada. Keşke öyle olsun da sen de kimseyi ziyaret etme bu sünnette unutulsun. Ama hangi şey iyilik diye yapıyorsak bu ne zaman sürekli olursa Allah'ın sevdiği iş haline gelir. Bir atımlık barutla savaş kazanılmıyor şeytana karşı. Özeti bu bu meselenin. Ee, mesela Kur'an okuyoruz. Ee, her gün yarım sayfa oku her gün oku ama. Hafızsan mücüz tabi çünkü süreklilik onun adamı yapıyor seni süreklileştiremedin mi o işin adamı olmuyorsun sen kime mesela diyorlar ki e, çok tesettürlü bir kadındır bir kere podyuma çıkıp bir tesettür kıyafeti giyen birine tesettürlü, tesettürlü demiyorlar sürekli onu giyene diyorlar mesela Ebubekir radıyallahu anh çok vefalı sıddık diyoruz Hayatında bir defa sadakat gösterdiği için değil, hep sadakat ehli olduğu için. Namazından, hayırına, her şeyine kadar böyle. Burada kalp hastalıkları diye bir konu var. Yine gazalinin tabi alanına giriyor bu. Bu kalp hastalıklarının tedavisi yapılmadıkça hiçbir şeyi sürekli yapmak da mümkün değil. Bu da bir çevre meselesidir. Burada ben, bir sıkıntı e, hissediyorum da o sıkıntıyı dile getiriyorum diye söylüyorum ümmetimiz keşke petrolü olmasaydı petrolünü kaybetseydik ki zaten şu anda ümmet adına tüketilmiyor ama çocuklara gençlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden bu alimdir diye örneklerimizi kaybetmeseydik toplum iki türlü bu örnekleri kaybetti Birincisi var olanlar horlandı. Kılık kıyafetlerinden dolayı itildiler toplumdan. İkincisi de hadis-i şerifte belirtildiği gibi Allah o iyi örnekleri aldı gerisini de göndermedi. İnsanlar da sahtenin peşinden gittiler. Sahteler de işte kılavuzu karga olan nereye gidecekse oraya gitti. Billahi Teala Ümmetimizin bari geçmişteki büyüklerini Ebu Hanifeler, Hasan Basiler Abdülkadir-i Ceylaniler neveviler bari bunları yıpratmayalım hatıratı bari canlı kalsın bari ashab-ı kiramın hatırası canlı kalsın yani nesiller şimdi yoksa bile aslında varmış bunlar versinler. aksi takdirde Örneği olmayan, şablonu çıkarılamayan bir şeyi insanlardan, gençlerden istemiş oluyoruz. Onlar da onu yapamıyorlar. Örnek soru çözmediğin için yeni soru çözemiyor sana çocuk. Gibi. Rabbimin rahmetine sığınıyorum. Mağfiretine sığınıyorum. Ondan başka zaten bizi ayağa kaldıracak yoktur. Bir inkras, çöküntü dönemine girdik. İnsanın sağlığı da, devletlerin varlığı da, imanımızda, her şeyde bir kıyamete doğru yaklaşıldığını gösteren süreç var. Düzeltemeyi olsak bile bu gidişatı tek başımıza direncimizi gösterir. Şeytanın komplolarına karşı teslim olmamış oluruz. Biz illa teala böyle ölüp gitsek bile şeytanla savaşırken o düzeyde bir Şehadet makamında Rabbimize gitmiş oluruz. biz iznin Allah Teala ve Rabbil Alemin.